А как первая любовь, Она сердце жжёт, А вторая любовь, Она к первой льнёт, А как третья любовь, Ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина. А вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война лишь моя вина, а моя вина она всем видна. А как третья война лишь моя вина, а моя вина она всем видна. А как первый обман, да на Заре туман, а второй обман закачался пьян а как третий обман он ночи черней он ночи черней он войны страшней а как третий обман он ночи черней он ночи черней он войной 12 однаж заметил, что ум мельчится, а дуракучи. Сколько дураков своей жизни встретил, мне давно пора уже орден получить. Други, обожаю собираться стаю, ты главное, а все В детстве Sto da nas diskano, mi? Onlar ciddiler mi ama limandan? Onlar ciddiler, saatler oldu. Uyy, sen niye beni uyarmayasın? He, seni onlarla ciddi sandım. Uyy, ne kadar beyinsizim? uy, ne kadar peynsizim. Ha buraya, anefsiyağını karşılayamayasaydım, cerevetin üstünde uyuyakalmışım. Uyy, ne kadar beyinsizim? Saat kaçtır? gece içi su. Daha acelmedi mi o cereyan? Cile çoğuta yok. Tun cece bir çizildi, seçiz lan celmedi. Allah sana Ayşe yapar. Tun ya şezaneti yaşıyorum, bileymiş. Bin meyrup. Nereden bileceksin, taht yemedim onu ye. Dinleyeyim misin? Dinle, o te. Şimdi bunlar Miami'den Paris'e gidecekler, Paris'ten İstanbul'a gidecekler, İstanbul'dan ha buraya gelecekler. Hep de tur kova yolları inan. <gülüyor> Başa gelersen onlar bu geçe gelemezler. Ha bu saate uçak mı kalktı? İyi tanıpayım. Sen git yat. Ama bu kadar beklemişim. Şimdi gidary atarım da gelürlerse bu kadar bekle durma yazık. İyi ol. Gitme yatma. Duyaje. Ya, sen paçık mısın? Yok. E niye erdiğim aksa cevap veriyorsun? Bakayım Ranefsci hanım ciddi ciddi sen kendini bir Biz sanayişsin. biz hizmetçi onu bilmem. Sağ kalsın da celiler mi bu ceci? Ranefsci hanım celiler mi bu ceci? O zaman ciddi yatmayayım. yat beyeyim ey ciddi Ranefsci hanım... ...gözsene oldu celme ol. Tamam peş sene. Ben bacakla da çocuğudum abo evin bahçesinde... ...babam bana bir şaplak vurduydu neden bilemiyorum... Burnumdan kan çaldıydı. Ranefsci hanım da çocuğuydu o zaman... ...götürdü beni ağızlı durmanın başında... Burnumu yıkatıyorduk, ağlamayasın çöylü çocuğu dediydi. <gülüyor> o zaman çöylüyduk tabii. Tovam <gülüyor> <Papam> çöylüydü yani. Ben <gülüyor> o kadar çöylü sayılmamdı. Ne <gülüyor> evet, oldu yaşa, bir pimi hapır alıyım. Zincirim yani benim, çuvalı lemparam var. O cene de çöylü çöylüdür, değil mi? Altın semer fursan da eşek yine eşek dur dağım. Harip ben size yazıyordum, ağzımdan aldım. <gülüyor> İtler de susmak yapmadılar bu cece. Ev sahibinin cece olanmamıştır onlar. Gitti ev senden benden hakkıdır bu hayvanlar. Adamı bir koklar kaydı der kokusunu peynirinin içine... ...onu ne kadar unutmazlar. Hayırlı ceceler. İyi geceler var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bir sürü dünyasını gönderdi. Mutfağa koyulacağıymış. Yaşa paha bir çay ver. Cele uyku pastırdı. Sen de içer misin bir çayla yapıyorduk. Yok hiç miyim ben. Ammayaslar teyolu bu. E, fakat bütün fişler çiçek açmış hayret! E, ne acayip bir klubumuz var! E, Noban abi ayıptır söylemesin, çeçemcini aldım ben abi bu çizmelerim. Ne yaptın sen çesemedin cicirdamasını? Sen ne tavsiye edersin pa? Ciba o çizmeyi hiç cicirde bas! <gülüyor> o da bi biçir! Hayırlı ceceler! E ulan. ulan! Ulan nerede aksilik var? Çelim benim kolay! Ben çarpmazsam aksilik çelim bana çarp! Hayır! <gülüyor> Pile mısın? Hapı yapıyordur! Çalem verelim Sen ne değilsin de? Pile meyrum. İyi adam az Nasıl diyelim sana? Az birazcık sarsak burada! Hayırlı ceceler! Hayırlı ceceler! Çalmadılar mı? Çalmadılar! Gecikmele uçaklar da indi, hiçbirinde çıkmazlar da! uçaklar ee, tamam. mı tut lan? Dete dünya şey olmazdı. Gecelemezler diye. ul mi? Harçlarına bir şey çekmiş olmasın. Sanmıyorum, hemşirem havaalanlarında alışverişsem uçağa kaçırmıştır. Biz de telecima hava limandan çıktık da! Ne yapacağımı ceryem? Yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, yolun, Niye kalmayacağımız göçün olmayacağını, seni şartla Ulan bir çocuğa bir füze çıkmış. Ulan sahne bakırmış çocuklara, sonra bakırmış döştelere. Ulan çocuğu delinmiş Amerikan'ın demiş. Ha. Ay biz ne diyeysin? Bit. on dedi geldi ya. Seni zaten boş koyacağım. Bu cümlerini de ya. Artık o özür dileyemem hanımcığım. Genç yüze, sen öner güzeldin, genç yüze. <gülüyor> bir zamandan bir de koşar oynardım seninle buralarda, tey olma hepsine, tüy gibi. Yesterday, when I was young... Zamanı ne zaman böyle geçti geçtik, elli yaşım buldum. <gülüyor> zaman su cibazım ciddi, <gülüyor> çip. Zaman dedim Kayap abi, su cibazım ciddi. Ya, helal. Good night, mommy. Ay, good night, my lord, çocuk. Welcome to the home. Every music I wish to, music Good night, my dear. Good night, dear Ne kadar da anasına benziyim maşallah. Onun yaşından aynı sen de perinettin <gülüyor> Good night, everybody. Bir de incilizce için söyleyeyim. Herkese iyi ceceler. <gülüyor> aynı <Hayırlı> ceceler, <gülüyor> aynı <hayırlı> ceceler. <gülüyor> Affedersiniz, ne fakat bak gibi olacak ama? Parayı kimden alacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne parası? E siz helikopterden İstanbul'dan buraya getirdik. Parasını vereceksiniz. Helikoptere binerken kaç paraysa vereceğiz diye geliniyordunuz. Ah! İstanbul'dan burası peşiydi! Şey Miami'den Paris çok acayip! Ay güzel kızım cetlek oldu da! <gülüyor> Uzun yol tabii. Hadi anne öte çocuğu! Yok insan cetle olur, ne? Ay, very, very long distance. C, c, celemedir. Ne <gülüyor> Neyse, ha, bunları yarın konuşurum. Saat cecenin üçü, herkes yorgun. <gülüyor> <gülüyor> Misafir de gideceği zamanı film alır. Filizminin lüzum kalmamalı, değil <gülüyor> <gülüyor> Misafir? Eheheh! Ha da hep koynudur! Akil'le kızım benim şu gofemi içilip hep beraber kalkarız! Thank you first! Thank you very much! Thank you everybody! <gülüyor> Ay Ferhat ben bu gofeyi, onsuz edemiyorum! <gülüyor> Bakın, Türk parası yoksa dolar olarak da öpeyebilirsiniz! Filat Bey kardeşim, şimdi cecenin abuz altında... ...banka edilsen para alamazsın! Bu insanlar da yorgun, ta oğulmuda yoldan celdular, değil mi? pençe tutdum siktir <gülüyor> benim de dilim olmazuz ben getirdim biliyorum bak sen ne yordusun cinden eklim de bozular <gülüyor> sen ciddi seferli bir şekilde evlenirler yol be kardeşim canlı şıktan kalaydın biraz hep bizim buranın hamsisini mısır ekmeği yemeden cinden ha buraya canım sayılmaz da <gülüyor> bütün tavullar taşındı mı beni atıp akayım he sana <gülüyor> <va>, pipa <gülüyor> <gülüyor> evımıza kavuştuk Sosun 23'sinde açık artıramayla satılacak. Çare yok. Şimdi cörünü de bir çare var. <gülüyor> Sınavı fişne bahçe su deninden alır koskocaman bir arsa. Kiminden de yol geçince pas baya kıymetlendi. Verseniz praikant karşılığı firmutayla çok para gezerirsiniz. Ya ben anlamıyorum. Ya sen anlatamıyorsun. Ben çok iyi anlarım. Kime sen anlatamıyorsun ha? Lan hep cevap vereceksiniz hapına bir mutayet, yine de bir mutayet şart değil. Cüvendiniz biri de olabilir değil mi? Her çipsi ölçenecek çesecek hapı bişne ağaçlarını, yıkacak bu esçip buz çayıfı... Şey, ...ha buraya denize nazır... ...içiyorlar bir salon, apartman daireleri yapacak, siz de yap olacaksınız da. Sen aklını mı şaşırdın? Are you crazy? Penha fişleri çöstürür müyüm sanayisi, heh? Ha bu Garadeniz'de emsari yoktur, fizüm! Pişne bahçamızın. Şimdi bana şey hanım, a bu bahçenin özelliği cüzağı büyük olmasıdır da. He. He he a bu e kocacığım ben site yapabilirim. İstersen sitenin avlu, pişne site konulabilir. Hatta yapılır. işte pirinci pişneye hiç sulmayıp sus pagümünle korunabilir. Ha. Yoksa pişne ne tür? Hiç sene demir meyve verir. Meyvesini pazara götürene kadar güler. Pazarda meyve diye satsan alan bulunmaz. Assan atılmaz. Satsan satılmaz. Yahu pişne nedir? Sendeçi supe. Bu bahçenin, Karadeniz'in en güzel bahçesi değil ya. Resmi çıktı kafelerde. <gülüyor> Televizyondan gelip, çekim yaptılar. Evet. Evet. Benim de sabah açandan çörek de gitmem lazım, gitmem. Yani size anı bütüğe yükledim. Yoksa Ağustos'un 22'sinde, 63 bahçesi nasılsa satılacak? Alan istediğini yapan, ağaçları da çeser. Ha bu evu da, yıkabilir. Eskide, ha bu fişlede, kuru tüp kaynatıp, becel yapılaydı. Fiş ses olsun. Kimi zamanda, gamyonlarla samsonca otururlardı. Çok para edirdi o zaman fişne. Pişte kurusu da, pir yumuşak. ...pir kurup, pir süzel olur ki... ...yeme yanında yap. Fakat... ...o zaman o vişneyi kurutmanın, kaynatmanın... ...bir yol yordamı vaydı muhakkak. Canım, yol yordam neydi ne neydi? Bilmiyorum hanımcığım. Ben yalnız yemesini bilirdim. Şimdi yol yordam bile kimse kalmadı da... Bana bakın, sıktı sizin mişne muhabbetiniz. Bana ileri tarih bir çek yazın, hemen kaçacağım. Evet, benim de sabah her cennet cüresine çıkman lazım. Eee, <gülüyor> maya bir teme var ne yok? <Gülüşmeler> vallahi öldün cipe. What are you? E bilmeyinci. E bilmeyse de yorsun, alsın. Ha ora Ne vardı, ne yoktur onu sorarım. Mesela siz orada hiç. Kim sardıdınız biz? Ay. <Gülüşmeler> e vallahi timsah yemedik ama <Gülüşmeler> suçlu bocak yedik. Bir domuzlu bocak. Ha harbiden şimdi bupla bupla nasıl gidiyor? O İş iş bencilerim. Cilec, cilec. Hala citeraksın da ben burada cide. edemeyeceğim. Artık Akdeniz'de ev yapılacak yer kalmadı. Şimdi Karadeniz patlayacak. Sebunkayalık kayalık hattı bayağı yok. Bu işte bahçesi bir e tam zamanlı. <gülüyor> sen gitme. Gitmem git Mehmet dur. Neden dersin? Sen sen geçersen gerisin olmam lazım. He cid. git. Hadi cile dönmüş. Sen git benceleyin. Senet için kefir var mı peki? Benimki benimki özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Arkadaşlar çok Efendim... ...benim... ...sahnedeyim... Oyundayız kardeşim. <gülüyor> Kimsin kardeşim, ne istiyorsun? <gülüyor> ne istiyorsun yahu? Kimsin? Zigurat restoran mı? Ne hesabı? Oğlum da kardeşim, ne hesabı? Baykal kentin hesabı mı, <gülüyor> Anlaşılır tamam kendisi de onayladı zaten. <gülüyor> tamam tamam hallederiz ne kadar? Tamam kardeşim hesap ne kadar? Nasıl ya bu uzun bir dönemin hesabı mı? <gülüyor> Dün gece'nin hesabı mı? <gülüyor> Ziyafet mi verdi? Tek başına mı işte? Siz niçin o kadar çok içki bir arada bulunuyorsunuz? <gülüyor> Vallahi tamam kardeşim tamam ben uzun bir turnuva çıkar hallederim bu konuyu. Öyle <gülüyor> Oyundayım şimdi kapat sonra görüşürüz. Böyle, Çok çok özür dilerim değerli sizler. Kafedersiz arkadaşlar. Hadi gidelim pişçikle. Sen git ben çelerim. Senet için kefil var mı peki? Ya, kolay. Hele sen karışıyor bir insanlarla bir taluş. Şimdi istersen onu yaparsan cefo. Uyyy! Adana savaş kendinle ben size selam edince anapayım, sen o yanaklarımdan. Aa, şimdi selam edecek yanaktan, sonra isteyecek dudaktan, dudaktan <gülüyor> döpecek... ...sonra isteyecek başka başka seyirler. <gülüyor> ben bugün ters tarafımdan kalkmışım herhalde. Anne, sağmaya bir tane, geldi, çaldı, mi o? <gülüyor> yine Al ayını, yırt, at! Mayami konusunu kapatmış bunun ayruş! <gülüyor> Hanımcım, hatlarınızı ah, tutun. Hat, Kapıylaştıran şey bu kadar itibar etmemek lazım. Ya tesir olan ilaçlar var, bir bilakis tesir eden ilaçlar var beni hayal etme. Dalarım, dalarım. Bu kadar, bu. Bu kadar bir fotoğrafını bu kadar. Bu kadar, bu kadar. Are you crazy? Yes. <gülüyor> Şeçer Bayramı'nda buradaydılar İşçi kola hiyatı üstü yediler Kimden e, bahsediyorsun bir? Üç yıldır Poyla Poş konuşuyor Biz <gülüyor> alıştık artık Tüm eni bört Ne diyeyiz o Ceregi ne fazla doğumcuyu kutlamışlar <gülüyor> Anlamayırım Kardeşim, ayılı cezeler, herkese cümleden ayılı cezeler, ayılı cezeler, ayılı cezeler, oyy, oyy, oy. oyy, oyy. Ben ciddeyirum ayaklarım, ciddi mi? İşte cidesi işe ben sana iki milyar kadar forç verebilirim. Ciddiyim isom, ciddiyim isom. Ciddiyim de ben burada değilim. Ayı işte. Özür dilerim var ya. Piler evleneceksin bu herifle ama plazucu ayının piridir ha! Ay ne evlenmesi Tayyucuğum, Allah yazdıysa bozsun! Aaa niye öğretiyorsun kızım? Lopahir hoş bir adam! Ev yevli tohreye tohreye adamdur! Halif aktü yerinde! Tabi canım bana 500 milyon borç verebilir musunuz? Yarın kredilerin faizini ödeyeceğim biz de ha! Bizde para mı var sanayi Babam Önce bizim para ödenecek! ...son paramız yoktur da. Yapma ya! Ya bulunur kolay! Hiç olmadığın yerden çalır para! Sen sana öldün, bittin, mahvoldun dersen... ...karayolu bizim arsadan geç. <gülüyor> i̇yi para almıştık. Bir an neşte fırtın da fırtın <gülüyor> Kızım ...kızım Taşenka'nın milli piyango pilatesi var... ...Taşenka'ya da çıkabilir. <gülüyor> de bakayım bir sigara. Ah, Pendeci düp yatsam iyi olacak. <gülüyor> ha bu ağaçlar çe yerine apartmanlar yapılacak ha! Ha burası bizim hayatımız, çocukluğumuz, her şeyimiz de. İş kurucu, porteci, paramızın paycağımız, satın çok saçma. <gülüyor> Biz ne ediyoruz? Yalnız pantolcuy sen doğru fırçayla mı fırçalıyorsun? <gülüyor> ben bırakmıyorum. Bırak, <beri. gülüyor> İvan birçok tercih etmiş. Sus. Neçim? Alessiano, uyi, uyi. Bileyim yorgunsunuz. Sadece hot geldiniz demeye caldım. Uyi. Çips olsun. İpiyortur. Serçe ye fiş trofi mi var anne? Rahmetli oğlunuz Grişa'ya ders verirdim. Uy. Tanımayacak kadar değişmiş miyiz? Ay, gelin Grişa. Geri takdiri var. Gel yanıma. Hayır merhamet. Oy oy oy. Ağlamayasın yasin hemşire. Olanda ölünmüyüp de ha? <Gülüyor> Olsa karım beni bağ, gel amuçat dedu. Dedu kada varsın. Öğrencilik <gülüyor> bitti mi? Bitmez bitmeyecek. Ben öğrenci oldum, öğrencidir acam da. Oy. Ha ben de gidip yatsam iyi olacak. Ya kardeşim sen de basma ya kartlamışsın. Ha, ben de kartçı, du kartçı dedi o. <gülüyor> yatsın acacaksın, yatsın. Artık benim de Pelum ağrımaya başladı. Ne sen ben <gülüyor> Dedim ben burada kalırım. Yanında sin o 500 milyon tek tek duruptan sus artık. Paramız yok dedim sağla. 500 milyon senin için rahat olur la veciğim. Veçi veçi kardeşim persin. Kardeşim para mı basıyor burada? Adamın ihtiyacı varmış da. Have a nice night kardeşim. Good night, everybody. I eat my belly aşe. He bu hemsüren ne zaman adam olacak acaba? Kadınlar adam olmaz. Yaşa, <gülüyor> Sen git bir bak bakalım bizim eşeğe taşakları yerinde durayın. <gülüyor> Mecid! He bu hemsüren her şeyi harf olur, harmasa olur be. Bu yüzden el savuşta bir şey kalmadı ya. Düşünün ufağımızı, bahçemizi satılmaması için ne yapmak lazım? Bir de bile bir mirasa konabiliriz. Anayı çok zengin biriyle bahçese de veriyoruz. Kulak tezemizde portist eğmiliyoruz, olmadı gidip bir panka kredi alabiliyoruz. Düşündükçe bir alay çare diyor. Pir hastalığı, pir alay çare söylendi bu. Birçki o hastalığın çaresi yoktur da. Türay <gülüyor> Patmadım. Tam giderken yoldan döndüm ciri. E çünkü sen patma ben dur eyvah taşaklamıyor. Desene yapacağım yerim televizyona yapacağım. <gülüyor> gideceğim oraya bunu düşüneceğim. Sor bakacaksın nece ...tarihe Tarayıcım nece cana soran dedim. Yerim teyze yerim de teyirza teyirle yapılacak bir şey yok. Beyciğim. Hadi. <gülüyor> Bu Pırat teyze de para bitmez. Çiftli çiftli dur. Ama bizi sevmez. Hemsirem ciddi bir çıksız ile evrendim. İyidir, hoştur, hemsiremdir. Severim ama ne zaman lepok pok yiyeceği belli olmaz. Bu da onun bir başka kusuru. Anya Celi. Cem. Ha. Perşembencülü ticaret odasına çıktım. Daha uyumadın mı sen? I can not impossible. Çok oldum işte. E, uyuyunca geçer cüzengiz ol. <gülüyor> <gülüyor> Annemin kusurlarını sayıp dökeceğim ona... ...sen birazcık kendine kalktayacağım. Ne dedin? Bir şey demedin. Perşembencülü ticaret odasında iki tüccar görüştüm. Belirli bir faiz karşılığı. Bankadan kredi alabiliyormuş istiyorlar. İnşallah. Salucunu gideceğim bankaya. Yarın anam lopayınla görüşecek. Lopayiro'na hayır demez, diyemez. Sen de cepte çince çince tırnak yalvarı yakarırsın. Üç koldan birden saldırırsak birine ne bir ne halleder ha bu borcu öderir. Bu bahçe satılmayacak. Eğer satılırsa, ben de adam tüyüm. İnşallah dayıcığım, inşallah. Yalnız satılırsa adam olmadığından naç olacak. Beyefendiciğim, yatay mısın, yatmıyor musun? Sabah oldu da. Tamam, tamam yatayım. Hadi kızlar siz de cilt yapın. Sen cideli hapırta çimi dağsuzluklar oldu. Bir eşim erkeğe de yalnız hizmetçiler kalır. Yapımışka, kolyal, yesdikleyi kalp. Cecaları erkeğe ben ataşalar getirmeye başladılar. Çağırdım yesdikleri, ula ne yesdik, neycesim. Siz buraya her defen ataşalar getirip ailemiye parçan iyiydi it sen. Oh! Uyumuş da. Ne oldu? Taşaklarını buldum, eşek ortada yok. <gülüyor> Kardeşleri Piyodos. <gülüyor> Bizleri masamında davet edebiliyor muyuz? Tabii beyefendi, yalnız şampanya açtırmamız lazım. Ve çoğu kızlar nece konuşuyor? Yalnız Rusça biliyorlar. Olmadığı için. Olmadığı için. Nasıl var nece yalnız biz onlarınla? E simültane çeviri kulaklıklarınız var. <gülüyor> o ne dur? Şimdi biz size kulaklık veriyoruz, böyle karşılıklı takıyorsunuz. Karşı tarafın Rusça söylediğini siz Türkçe anlıyorsunuz. Sizin Türkçe söylediğinizi karşı taraf Rusça anlıyor. Uyyy piyajıma dağıtırdım. Türk ne kadar ilerlerdi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ula fıçık ben gördüm ola televizyonda. Cininton takmış bir kulağına, polise su takmış bir kulağına... ...biri Yunculuzca, o biri Rusça, feryasını it. Bir ara Fırrisesun, Cilindon'a Rusça, Oros bu çocuğu Tedru'da... <gülüyor> ...Cilindon anında İncil Rusça sünürlendi. Tamamen o sistem işte. Bilmiyorum o sistem. Şimdi ucu için bir şişe şampanya mı Hayır. Üçünü birden istiyorsanız üç şişe şampanya açtıracaksınız. Uy. Uy. Üçünenden uzun var canım. Sen çağır birini konuş. <gülüyor> Oyla konuşmayla ne olacaksa. <gülüyor> ha buraya bana gülü gülü yapanın adı ne? Maşa. Maşa. Bildiğimiz soba maşası. Hayır. Maşa. Evet. He. Taş uzun muyu Maşa? Maşa. <gülüyor> Peçber maşa, yaprester. <gülüyor> Çarite geldi. Siz kalkmay mısınız? Biz masam uzanata çağırdık. <gülüyor> Taş atıyor, <gülüyor> Allah! Maaş! Hayırlı geceler! Hayırlı geceler! geceler. Dikkat edin! <gülüyor> Hastalık kaparsınız! Yok, bir şey yapmayacağız, elleşeceğiz, <gülüyor> oynayacağız! Buyurun! Buyurun! A o kulaklıklar parayla mı durdun? Hayır! Bede bir tane alabilir miyim? Tabii, vereyim! Ablası kulağı mı Al burası nereye? Ha, böyle. <gülüyor> Sen bana Rusça mı duyuyorsun? <gülüyor> benim Çin'de bir bozukluk mu vardı? <gülüyor> Geldi, girdi geldi. Masha, Masha laha Masha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İrmolay Boris, al et sevici lapayım. Polis polis sevici, <Simeyon> sema'yı ompistik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ay bizimlerimiz vardı ha? <gülüyor> Buyurun oturun. Bağlamıs sapır. Sapır. You love you love ona. You love ona. You love ona. Adora. Hı, sen kaç yaşındasın? Aa bilmiyor ben. Ben Filipinde de bana kimlik yapmamışlar. Unutmuşlar. Sonra benim anne baba ben çok küçük ölmüş. Beni zengin kadın almış. Okula göndermek istemiş. Ama biz kimlik yok. O zaman kimlik yapmışlar, üstüne o gün tarih yazmışlar. Kimlikte dönemde tuhaf uyuksun yani. Yes! Yabancamysam bir nur, cümlen olatacağım, cümlen olatacağım. Hallatacağım da paşa, sevmemceğim ben paşa. Seni uç atlatacağım, seni uç atlatacağım. Rizalermadorancı, cırtı ne demek? <gülüyor> ya, bu çirmençanın sesin dünyada bir tanedir daha. Çalmasını bilen olsa evet. <gülüyor> Öğreniyorum. Konserini öğrenince verirsin. Çok bu çatı Ah kötü A, değil. Kötü iyi çalamayana denir. E, sende şimdi bir çalma yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen çalmıyor, kapıya itiriyor. İstersen davul çalmak dene daha kolay. Ben aslında nasıl desem sana, çok cevuşmuş bir insanım. Çok değişik citaplar okuyorum. Fakat bu fay çırığı ve sismuk boşluk meselesini hala anlamış değilim. <gülüyor> Hayatı öyle siçi siçi bağlı değilim. Her an intihar edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Tepret beklemek zorunda değilim. <gülüyor> Çok sıkıldı sizden. Boş konuşma. Ben ne diyorum siz ne diyor. Aa siz... E, ...gergedan muhabbet. <gülüyor> Seninle paşpaş olmak isterim Tunyaşa. Bilmem ama da bildin mu Yaşa. Beşik, yani çıç bak bakalım temire buradan çiçeği bulutlar evin arkasına tolandılar mı? Beşik! <gülüyor> <gülüyor> ha bir ötümü bir, az birazcık saf değil mi? Birazcık da, az birazcık fazladır. Ama ben öyle tellimtur yaşa. Eğer çıpeğini aldatacak olursan sana burayı dar ederim da. Kurban olayım sana, ben zavale şeyleri der miyim hiç? I love you ya! Evet! Tamam, Birileri! Vermek lazım diyorum size! Oppa! Alo! Zaman çekiyor! Size burayı mutlaka vermek isteyecek misiniz, istemiyor musunuz? Pavi cevap verin de. Ha bu izmarikleri kim atar buraya? En sinirlendiğim şey Cevret! Ha bu çevre yolu büyük rahatlık oldu! Zah diye yine üstü çer Nasıl mars ettim ama yerciye, yerciye yerci ev için! Ya değil <gülüyor> evet mi? Evet mü? Hayır mı? Sonra evde o düşeşe atmayaydı, o evde mars olacaktı! Altıyla gidecektin ha! Uy, yesterday bir tomar para var idi çantamda, tu diye cenega kalmamış. Ya yani nereye gitti bu paralar anlamayın Paranın manası kalmadı. Savallı fadilocun masraf olmasın diye eline türlü hesap yapayım bence ne Sağ vurup arman savuray bu. Kaçuldu pileydi? Ya babacığım, para pile sürmemeymişiz. Bak. Ay. Para beni sevmiyse, sen. Bak. Herimden akıt diye. E müşahidimize tökler mi onları? Senin olsun, sen. Sen siz bana boş bakarsın. Ne yapabilirsin? canım? Anlat ayırm diye ne mevzus derim de düğü bütü. Vericeksin de buraya bir mutayta. Al kız peşin alttan borcu kapatın, cüm çivince çirin... ...tahireler bitince celonu peyandos... ...senin çizer tahireye yerleşin obirlerini satın da... Oyyy babamızın dedemizin bağının bahçesini... ...satıp yerine apartmanlarını tüktireceğiz. Olacak şey Hı. değil o <gülüyor> lan. Kusura bakma makayef abi sen de sallan pirusun. <gülüyor> sen onu paha mı diyorsun? Heee sağım değilim. Siz zaten anlamayacaksınız. Bencide... Dur bir dakika canım, nereye gidiyorsun? Gel buraya, çal! Biraz düşünelim bakalım da! Şunun daha düşünecek rahatsız mı kalmış? Sen böyle bir parti tablo yapar mısın? Bakalım bakalım kim salak? Senin bu bok dallayı bildiğin kadar biliyorsan... ...bir bok bir nezun tebettür. <gülüyor> Bana bak Lopay'im! Senin artık bir an önce evlenip bir yuva kurman lazım. Turi! Hem Natasha'lardan da kurtulmuş olursun. Yok canım Peygamber, Nataşalardan ne işim var? Ara sıra zaman geçsin diye sohbet etmişimdir. O her cezgada yani. <Gülüyor> Nataşa deyip de et etmeyin çok çöndürlüyosun. Boşka yapar bir daha iyi pilon. Bizim faryoyla ile evlensen iyi edersin. Ya iyi ki hızlı. Sağ yanık ve sen de ona payılarsın. He he. <Gülüyor> Bilebözüm iş teklif ettiler. Altı yüz milyarlık bir iş. Beyfedocuğum hava serilmedi. A ha, bunu sırtına al da. Sıçıldım buradan. <Gülüyor> Haber rutubetli dur. Uzun tumanları Cimen'e zamanı geldi de. Çok yaşlandın sen. Sen artık evet, kartladın, kartladın. Elbette. Elbette. Ben sizin çocukluğunuzu bilirim. Babanızın çocukluğunu bilirim. Beni evlendirmek istedikleri de babanıza bu dünyayı üçelmemişti. Hey, hiç de dünler. Hey. Babam facir. Çölde bağ bakacak parası yok idi dedenizin da cesit durdu, yedi yaşındaydım, ha burada büyüdüm. O zaman çölü çölürüydüm. Efendi efendi bunu bilirdim. <gülüyor> Şimdi çim çölü, çin efendi belli değil. Kimi zaman dediniz, cid hayatını yaşadaydım ha. Cid be Benim hayatıma bu ev dur dedim ha. <gülüyor> Cözleri dolu dolu oldu. <gülüyor> Pek ismi bir insan. Yeter pis kes. Neyiz? Bir, bir fabrikalı bir şirket, ya, bir şirket, bir fabrika, bir banka, Yarın sabah her çetelciye soracak diyeceğim. Ben bu bir bindik fabrikatörlü adam soracaklar. Bizim senetleri öteye bir bindik yere. Niye ödeyeceksin senetleri? Tefeci'dir. daha faize para verecek, şu faiz altında bozacak. Kardeşim cenen boş kalsaydı, bindik fabrika de rüyasında görmüştü. Bahadır öyle ceneyi. Ha işte bizim çeteler. Ay benim benim benim bak ay çok çok özür dilerim arkadaşlar Çok özür dilerim sayın seyirciler pardon Alo Efendim Ah merhaba nasılsınız iyiyim çok, çok teşekkür ederim İ Evet evet aldım çiçeklerinizi Evet beyaz Beyaz sevdiğimi nereden biliyorsunuz Ha Evet yalnız ben sizi <gülüyor> arayıp teşekkür edecektim Şu anda oyundayım Kapatmak zorundayım. Çok çok özür dilerim. Ben sizi yarın arayacağım. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Ee, bay bay. Hoşçakalın. Ee, çok çok özür diliyorum. Çok affedersiniz arkadaşlar. Kim ya? <gülüyor> yarın zamana açenden Cine Sıraçı'daki o. Beni bir fiendik fabrikatörüyle danıştıracaklar. Bizim senetleri ödeyebilir diye Niye ödeyeceğim sizin senetleri? Tepe Daha faizle para verecek. Size faizle altında olacak. Kardeşim Cine boş konuşan. Fiendik fabrikatörü Ha, ben aceliğim. Aha işte, büzükçüler de... <gülüyor> Nasıl ya? <gülüyor> hayır. Hayır. hayır. Hayır. Yine benim. Ay, çok affedersiniz, bir daha. Çok affedersiniz, sayın seyirciler. Alo? Alo? Aa, yok. Estağfurullah, yüzünüze kapatır mıyım? Hayır, yani, hayır, hayır. Hayır, öyle bir şey yok rica ederim. Hayır, hayır. Yalnız, oyundayız şu anda. Evet oynuyoruz, evet çok özür dilerim ben sizi yarın arayacağım, çok çok özür dilerim. Ya sıçacağım Hadi. çiçeğine, kimin çiçeği, ne çiçeği be? Çok çok özür dilerim, kapatmak zorundayım, hoşçakalın, bay bay. Ay çok affedersiniz, affedersiniz. Kim bu gözveren mi? <gülüyor> yarın sabah erkeğinde cire sıra cideci o benim, hindi fabrikatörü ile tanıştıracaklar...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 Sen küçül küçül de götümecik. <gülüyor> <gülüyor> Lopay sen ne sun? Pirey misin? Ne? Sen bir canavar sun. Karşısına ne çıkarsa yiyip yutan bir canavar da... ...bu cidişle ne kumda trilyoner olacaksın? Sen piramçuk cdc'n nereden? Öyle uzaydan uzaydan konuşsan... ...taha iyi olacak gibi celip ha. Benim dedim kendimizi bir bok sanmayalım. Hamsi ne bok yese, hamsi turtağı. Ha. Eh, sonunda herkes ölüp gidecek. Pireymiş. Neyi pileymiş? Oğlum dedin nedir? Diyorum ki insanın yüz tane tüy suvar. Onunca bunlardan bizim bildiğimiz beş tane siyokolay. Geri kalan doksan beş tanesi bir başka biçimde yaşamak tadı. interesting, very very interesting. Ne su interesting? <gülüyor> Keloğlan <Kendi daha> bunu. <gülüyor> İnsan dediğin hayvan her gün yeni bir icat yapıyorlar. Etsüden kimin adını gelirdi cep telefonu? Cephon et cipin çalışır. Ama bizim millette çalışma. ...he de bir bok öğrenme sevdasında olan... ...ni canlı... ...herkes ulan ben kimum... ...temelen köşe dönmeye çalışıyor... ...kimse de onu alansa kimsün... ...temiyim... ...peyefendu tiye... ...len senese... ...pinmeyle... ...alaman olunmaz... ...onu tiyeirim işte ta... Ne yiyit iyiyiyorsun pe... ...ne yiyit iyiyiyorsun... ...sen benim sabah kaçta kalktığımın... ...pileyim ...ve ben senin sabah kaçta kalkıp... ...bütünün çünün de bok yiydiğini... ...pinmeyordum... ...sabahın içerinden... ...cacenin çönüne kadar... ...için çalışırım Güneş battı. Ehlice canı yandımın tabi atı. Güneş bir boşlukta parlar, kaybolur gider gece olur. Geri gelir sabah olur. Bu ne biçim penge bu? Birisi yoktan var eden ve sonra yok eden güç sürpü. misiniz? Tayım Fethullahçı oldu. <gülüyor> oh my god! Hiçbir şey olamayınca, parif Fethullahçı olayım çadı. Çok var şimdi ha koylaları. Fetullah hoca pek muhterem bir insan. Kendisini gördün mü? Görenlerden titredim. Dinleyendirüyormuş. Uzaktan uza uzer, takip eder o peroni. Aa ay no Fetullah hoca. Ben Ermaz İmay'i, Heymaz İmavız. Ve kimsun? Sen miyot, kimiyot? Yoldan geçen pirim. burası yol midiyor. Ve altıb çektim grafayı. Yoldan cider çene. Hapıktan pri yok ay bu ti çenler biçittap punto. Ti çen datan sei Yola çıktı ta. Penis çeleye inmek istiyorum. Aşağı kapıdan çık. Aşağıya vur. İşçere seni bulurum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hava da size bir mani söylüyorum dindumtara kaçsın la. Terniyakaşun telefonla tatsın. Kulak far tanım gürültüsün la. Bu yazı da can tut geçsin tu. Yeme diktir finduk çebumuzda lükte şuk. Kulak far kaçırur en otursun la. Poza göp sa Allah versun. O farsaydı bu günada da ferülüdü. Allah sağ vermeyse bir pirdu far elbet. <gülüyor> Onu bir şey piltiyonu sanmıyorum. Ay ay! Dur, dur bir dakika canım. Dur. Gel, gel. Sıper konuşma. Bak, benimkidir. Benimkidir. Benimkidir. Benim, benim. Hayır. Benimkidir. Benimkidir. Evde var mı oh, Hayır Hayrola? Alo. Efendim karıcığım, hayır bir şey mi oldu? Limon mu lazım? <gülüyor> ne limonu ya? Yatak limon mu? Saçmalama Nurhan Yatoy'u nereden bu sakın? Terbiye için lazım? Ay. Bırak canım terbiyesi olsun yemek ya. <gülüyor> tamam geleceğim. Geç gelirim biraz. Sabah kadar limon alacağım tamam mı? <gülüyor> Hadi görüşürüz. Özür <Özürürüm>, seni <gülüyor> <gülüyor> siz 8000 066 temposu <gülüyor> yine Annecığım evde yiyeceğimiz yok. Siz dokakta da feresiye yiyesiniz. Ay kirancıyı 10 feresiniz. 10 dolar bucun milyon. Ooh, çok haklısın Faryacığım. I'm a crazy woman. I am idiot. Yes. Ro <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no verebilir musun? Elbette demek ki. Şimdilik bin dolar ver. Ne de olsa artık damadumsun. Altından kalan bu fişne bahçesi yıllardır buraya emek veren hizmetçiler misafir olduk. Şimdi ağaçlarda ki her fişneye, her yaprağa tek tek dikkat diktatçı yaparsın. Göreceksin ki her biri, bir insan dur. Buranın emekçileri dur. Buranın gerçek sahipleri dur. Ama evin anahtarını atın düpsiz kuyuya. Siz bu fişne bahçesini unutun da. Çok komünistsin Trofimov. <gülüyor> Ama olsun, bu tapirim giderim. It's my destiny. Bir komünist. Gözüm uf ben gardaşım, affediyorsunuz, oyuncunsuz vaziyette yakaladım sizum. Sen bir şey senin kafan çalışar. Tutup pilsa pilsa o piliponi. De bakayım ben. ha bu fişne bahçesi öbür gün satılırsa, ben param hemen öbür gün alatılır mıyım? bu yok <gülüyor> Мест известный под названием Черный Кот, в том поезде, как в поместье, как проживает Черный Кот. Он русы смешат, прячет его на каеву, Все коты поют и плачут, этот Черный Кот Döbreğe oturuyor. Günaydın. Cazetirdim de. Aşkım için. Praktırsam o da. Ah, bekle bir dakika. Başış vereceğim sen, ee, Yok olga. Başış <gülüyor> istemiyorum. Ayıp ediyorsun de. Al şunda. İstemez dedim. Niyat, <gülüyor> Benim istedim başış değil. Başış vereceğine. Açıyorum birbirimizi karsa daha iyi. Ya <gülüyor> sahneyi Tamam, tamam. Tazli vanyo! Tazli lapahin bey tarif ettum. Şimdi geleceğimiş! Lapaim gelecek burada? Da, evet! Çalma'yı benden onlardan para almayı pedo! Niçin öyle panemayı? Çalma'yı... Tazli vanyo! <gülüyor> Ştö gavarit! bey priyedit pacu mu? Apaç mu niyot? Çay gatov! Minutku minutku Lofahim bey pak quasi Majdan ve maşallah Pilastit piyatnusfikunamla Çaşkuraski Lapahim beh mukandezin Ayobuduliyas live on arranged Uyy maaaaaa Joooaha Sediye moşda mi pitragi, no pa ime? Nidaliko atsuda je storoşi Ivanin yeri. Kad bi merimşe atsuda? Ne Dillo Pahin Bey. Teşekkür ederim Lopahin Bey. Hoş geldiniz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Oturmazsınız şuradan buyurun. E, i̇çecektiniz bir çay. Haydi içeyim bir çayınızı. E, Lopahin Bey. Biz gitmek istiyoruz İstanbul'da. Götürmesine götürürümüzü İstanbul'a, fakat ne yiyeceksiniz orada? Dene çalışacaksınız, dans grubu. Dağ, dans grubu. <gülüyor> Ama İstanbul hapuralara benzemez. Siz orada çiğ, çiğ yerlerde... Çiğ Da. Dağ. Ee, çiğ çiğ nedir? Şu toz, nacit, et Yani İstanbul'da İstanbul'un da çiğ huzurlu bulamazsınız. İstanbul'da sizin cibileri çok güzel, size sıra gelmez. Düşersiniz pohtampir pavyona. Hayatınız gayrıda. Tutayım siz de burada temiz anağzını, cüz alpını... Burada güzel güzel oturun, tamam. Şştö gavaricim, <gülüyor> yani boynala. Lopayim bey, biz gitmek isteriz İstanbul'da. Siz bize yardım edecekler. Anlayır da? Ben senden ayrılamam ki maaşa. Şştö gavaricim, ya saboy nerastanız maaşa. Başolma huy. Şu e, e, Maşa da sizde çok seviyor. O da bizimle ince alsın, İstanbul tatıyor. Asistan. Şu ne diyor? <gülüyor> Baş Ama demek bu? Da? <gülüyor> ben... Epey demin ha pes eden arılamam çünkü Maşa diğince de o <gülüyor> Thank <laughs> you. ...büçürmüş adamım ben. Öyle oynamayasın bana evzilecek halim var bir ara. Vay olacaksa bu olduk. Kalp krizunun üçüncüsü götürür derler. Ben ak gibi sağlıklıyım. Rahmetli babam çok komik bir adam idi. Bir gün kendi soyundan sopundan söz ediydi Rahmetli babam demişti ki... ...bizim sülalemiz Fatih Sultan Mehmet'in... ...İstanbul'a girerken... ...bindiği urdaya zaptan gelmekte durdu. Evet senin suratında penli pelirsiz bir kişime farz zaten. Hayır! Demek istediğiniz cebimde beş para yoksa sülalenle böpürlenmek neye yarart? As! Of of. bu orkestranın parasını kim verecek? Vallahi var ya ceceyi tercipleyen anancı dolasın. Ta Ankara'dan cildiler bu adamlar.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 <gülüyor> <gülüyor> o bir buçukta da gitmiş. Tam seyder çem mi düşürdüm ne dur bu. O <gülüyor> e po te mone. Astının içine gitmiş. Astırının, sevdumun ceketinin cebinin içinde cep parça. Oy! <gülüyor> <gülüyor> yapış yapış oldu. Ne acayip hava. It's a terrible humidity. Açık altı henüz Fasiliye, çarşıya içinde dükkanım var. Karşı mu feri? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> İperi kabarak çelmiş de. Uy. Ah. Cehennemin timini mi çirdi bu kadar? Bu saat daha çıkartıma çoktan kapandı. Ah. Fişne bahçesi satılmur, satılmamur. Senin için ne fark eder? Sizin buradaki asıl Pettun ha? Ameriçalı mı olacaksınız? Ne olacaksınız? Siz ona karar verin artık. Uş. İşte siz de böyle acayip bir cenç Ya demek sen okuyaysun, okuyaysun, anlamıyaysun. <gülüyor> ee, belki bir gün adam olursun ama onu da biz göremeyiz. Bizim o kadar tahammülümüz, ben kızımı zencin bir adam ile baş çöz edeceğim. Do you understand? Hanımcığım, bize bir fars geldi o. Mayami'den mi? Yes! Haa, yırtıp atacaksınız. Ha adam ila seni duymak istiyorum. Mommy, help! Mommy, help! olmaz merak etme. Howie vanili stadyum ineği pirrot için herkes ot olarak gördü. Sağ çiçek şu temasın bu ithalın çağı amanasına otur. Hayırlı akşamlar. Papa tutuyor yaşa. Bak ay. Çok becerik bu filero, pileiro. Pileiros. Sen çeşe şunu. Hatta çeşe bu cütsen ayağının altından taire eder. Tamam tamam giderum. Sen dalaşmaya ver ara Ha bu Yaşar birazcık yavşak teyin. <gülüyor> ha bir söz verdin hatırlayır mısın Tun İstersen sonra konuşalım. Peşin di hiç bu havalarda teyin. Hala gitmedi mi bu? Tunyaş'a Yashar seni geç. Hemen daha konuşayım. Ay ne kadar utanmaz alamaz adamsın da, tavetti teyusun, pişey teyinsin, seni baş koşuya kuralıysın. Sen benimle ne bir şey konuşarsın? Anlayacağım tirden konuşarım. <gülüyor> Senin muhasebeci diye tuttuk, hep şaştıktık hesabı. Senin muhasebeci hesabın. Kalbi nasıl Beni kimse muhasabaçu etmedi. Ben kendim oldum. Sizlerin birbirimize olan ne ama işitler geçmiş olacak iyi. da bir karış maşallah. Tevukküllerce sümcermesizden. Teğmenime zaman ayakta kafanda aciz. Hayır, çıkmadım duş et. Uşpursadım bari. Aferin Ettim ciddi. Ne aciz? Ne aciz? Ne aciz? Ne aciz? Ne aciz? Ne aciz? Ne aciz? Uyuymış Timurak kokayız. Juncuymu kokayız ya da? Hoş geldin lova. Hoş bulduk. Kardeşim nereye? Apraya dur, peşimden geldi. Yapıldı mı? Açıldı mı? He yapıldı. Aslında saat dörtte bitti. Ben sahip falası vuradım. Alt birazcık çektim kafayı. Hoş geldin kardeşim. Ne oldu? ya Anlat. Ağzını oru kes. Hapsilen çapal hemen pişirsinler. Sabahtan beri ağzıma lokma komadım. Çıkarttırmam olduğunu anlattı. 5 defa açsın sakal zimi. Sakat ah. eldi. Çimati. Ben altı moni. Hop. Ah. Haydi. Ah. Bak, resmet müstemek. Ciddi çöre. <gülüyor> Terikolaf bizden gelmiş, cerim cerim çerolayın. Kayaf abi de Pınak tezörü 15 milyar var. Terikolaf borcunun üstüne kafalar 30 milyar tet. Ben kilttim. O 5 tet. Pesini O 60 Dikkat Ben 10-10 O 5-5 <gülüyor> Sinirlendim. <gülüyor> Tepe'm attı. Bir bire 90 milyar dedim. Oldu o terik. O öyle <gülüyor> Artık Penom bu <pulmuş> işte bahçesi. Tabii Penom, piştok, era la maro. Era babam bezellerinden paçaları kaldırıp cerseler düşüşünü. evi, aldım Oh, no, oh, my cry please. Ah! Ne ne Artık yapılacak bir şey yok. İş işten geçti. Araplaçet. Python Так я ж у 5 Kaygana yaptı ayrımla paynağı Haa yaptı, öyle mi? Raki mi içeceğiz? Bir de meyrumla içeceğiz, şu topu dütü bit Vodka, şampans kava A Raki! Veçin? E, suhova krasnavabina e, Sarap, kirmizi Kendi içecek Raki! Güzel sen ne içiyorsunuz bir dur uşağım? Kazos! Falsiş dur mu Bece yiyecek, rakı içecek, perrak içeceğim, abi yiyeceğim, rakı içeceğim, abi eze kırmızı şarap rakı, votka, Heineken, ay, Fedoruş ama gazoz tut. Orda ya salata yaptır, az biraz beyaz peynir, az biraz çırçır peyniri. Pirav üstü hiç bindur tut. Fındık mevsesenin ikramı taleo aganiciğin aganiciğin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aganici, aganiciğin Aganicitin, aganigir. Bir de tedük. Aganecim aganecim, onu da bileğe bakayım. ayırırım, değil mi? Hayırlı size bir mani söyleyeyim! Hayır, hayır, hayır! İstemeyiniz! Söylemeden turalım! <gülüyor> Çürüdüm, çiprit oldum! Esir düştüm başka. aşka! Uy, Natasha, Natasha! Hattı peynir o Pozu yoksa, poza pülü! Hadi. hadi, Allah versin! Onunla anamız hiç <gülüyor> Ya Yahu çeçin cilt başımız lan! <gülüyor> Valla da bunu boş boşuna yamultmamışsa, ha? <gülüyor> Patma aşağı fişle bahçesini böyle aldım. Oye koskocaman bir fişle sitesi yaptıracağım. Orada sana bir kraliçe tayresi yaptırabilirim. Bir ağırlık bunların herçesinden İstanbul'a sabırda benimle kal. Ha işte fişle sitesinin kralitesi ol. ...senin için yanıp tutuşar. <gülüyor> Dilenci da suyla tuğuyla. <gülüyor> Bakın lopahinde. Aşk diye yokmuş. Siz benimle yatmak istedin. Yattık fettun. Ben kimsede kadın olmak istemiyorum. Ben istiyorum çöndüm çöndüm yaşamak hayatım. Uy maşa benim için artık sensiz hayatımın bir manası yoktur. Ta? Seni severim. Yatim ya loblulu. He? O da söyledim onu ha. Yatim ya loblulu. Ya, Lapayım bey. Ha. Siz hatırlatıyor benden. Çe kahramanlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, Sevsün Çe <gülüyor> <gülüyor> <Ha? gülüyor> Bir yol dişayoz... ...Aşşar peveti... ...Gevuş kapalar... yerinde... ...Şunu verdun e Sen de ne? Sende ne lazımsa ataysun lakayfa! Buyurun içi şu Cihan, burada geç! Sen bu oyunda vazgeç! Söyle bari firuna bize eşmere de çözsünler! <gülüyor> Tübeş, güzel! Şu üç beş, şu da tört üçü beş Pers istirme, de! Pers iştirmeyi, ipmez artık! Şimdi gel efendim, bu partiyi de alırsam, sende valla zoğum helikopter hesabıyla... ...perha, perha, tam on beş bin dolar ediyorda! Ha? ha, o helikopter hesabını hiç karıştırmak için! O senin hem süren de hesabı! Gidiş dönüş ödeyecek sana, Bucun gün alacağım paranı! Para kasada, Tunak gezenin acı kattırma için gönderdiği on beş milyar vardı ha? Fethullah hocadan bir şey çıkmadı, değil mi? Çıkmadı, beni yeteri kadar Müslüman bulmadı lan. <gülüyor> Neyse şimdi bir tavla hesabımıza bakayım. Teyce, içimde 100 dolar istiyorum. Tamam Hı. da, oyun bitmedi ya. <gülüyor> He, şey gitti. Bu oyun burada bit, bu. Pitsun Gaev abi, 2800 dolar isterim. Hütmedim hâlâ bu Bitti da ben kazandım. Evet, 2800 dolar özetliyim. Ay iyice kazanmışsın. 2800 dolarına, bir parti havanlıyosun. Olur mu Gaev abi? Penolları yüz yüz kazanmışım, <gülüyor> Sen bilirsin, he he, he. abi tıkanır, şampayı içecek misin? Bir fedak adı yok. Paya ne edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadef çarın değişmedi, iş diyecektim de Pitsum. Almazdım sizin için aldım bari pembe değişmem o zaman. Sen hiç olay yaşa. Sağ olun, uza. <gülüyor> şampanya değil ki bu köpüklü şaraptı. O içi su ayrı ayrı şeyler mi diyor? E tabii köpüklü şarap şampanya mı mad hüsu. Mad hüsu mu? Peş bilmiyor fertü pel onun şişesi suda. <gülüyor> Allah imin vermesin. Doğrudur, bir şampanya onun şişesi çirkelin yolda ha şey olmaz. T.M. Yes. <gülüyor> yes tetun ta aklimacı oldu. Havalar ta amma soğuttu. İçim ayı için Ay güzel bir ha. Ya yavrular pastırmadan ha bu inşaat işlerine düzmek lazım. T.M. <gülüyor> Benim otobosum faktüde yaklaştı. Bir kade şampanya yeter misin? İstemeyim. Tıra biz yolculuk. Evet, üniversite açılaydı ha. He, biliyorum. Sen kaç senedir okuyasın ha o üniversitede töne et olur <gülüyor> Sen ha o espiriyi ta yaptı. Yeni espriler bulsan iyi olacak. Sadece bir biçim laf vardı. Diyeyim şimdi onu ilk almasın içimde. Cebinde paran var diye küçük tağları pen yer attığın cebisinden kasılma. Parayla alamayacağım şeyler de pardon. Bileyorum. Cüle cüleci. Cüle. Yol için artık vereyim mi sen? İstemeyim. Bir parayı yok bileirim. Var. Bilmeyusun. Yazın çeviri yaptım, iyi para kazandın. <gülüyor> Kişinin evli dönüm pindik kapattın. Cülelde oldu pindik. İyi para kazandım. He, Ali ve Cüle'ye taparşıyordun <gülüyor> yani. He, iş güçtür. da Yani durumum iyi. Sağ polis verebilirim. Ben çölüyüm diye mi burunki virast? İşte. Senin baban çorluymuş benim için edeciciydi bunun ne önemi var? Hepinizin delici bir peşinden koştunuz paranın, benim için çakit açında fakio. Sade o da paraya iki bir hayır. İnsanlık tam başka yerlerde ciddi. İnsanlık tamam ben paranın peşinde koşturdum ha. Neyse herkesin peşinde kendine. Tüya Gayaf abi de bir bankada iş bulmuş, orada çalışacakmış diyenler. Paha sorarsan Gayaf abi tavladan başka pir pokup başvurdu oturmazsa. Mami pizcitmeden ağaçların çözülmemesini rica edeyim. E, öyle ya! Atucuk sabredin da! Olduğun zamanıdır iyi para ederdiye düşündüm numani. Söyleyeyim onların siz kadar mola ver şunlar Bir saat saniyece oturmuşlar mı? Sabah öyle bir şey konuşuyordu, götürdüler herhalde. Firse hastaneye götürmüşler mi o? Bilemiyorum ama onun artık hastaneluk bir işi kalmadı. Tedelerin yanına cidme zamanı cilduda cestü bilir. Keşke hepimiz o kadar yaşasak ulan. Az kalsın düşüşse hepimizin. Sen çetme onu ağlayın. Firse hastaneye götürmüşler mi o? Götürmüşler galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi öne sevineysin bakar mı? Niye sevimbe acem şu masaya gitmeyirim ya, mayav geçtik. Puraları sevmeyecek misin? Hiç sanma. Deni, sen o. E tabii. Kenen mi? Taşıy tamamdır. Yes. 10 dakika sonra helip yerleşmiş olmalıyız. Bye bye my house. Bye bye my life. Ah, biz cidden gitmezdik kaçar. I don't worry, mommy. We are going. Evet, sonunda ha bu muallak durumdan kurtulduk. Fiske bahçesi satıldı bu, Satılacak bir şey mi? Bir durum daha stresli oldu. Satıldı, kurtuldu. Bankada çalışacağım. İşimi planlıyorum. Ona göre bir hayat yaşayacağım. Hepimi söyle, Hey olma hemşire. Yes, I think so. Pavullarımı helikoptura yerleştirin yaşa. Oy, <gülüyor> güzel kızı. Sen özledin. Ama çok yakında. Ben şimdi bir devrim teyzemizin gönderdiği parayla yaşayacağım orada. Yani az bir zaman. Çünkü on beş milyar tedu nedir? Nedir? Otuz bin dolar bile değil. Uyuy. para çabuk biterse çabuk dönersin. Seni bekleyeceğim mami. Ayy tamam bak. Herkes bir yana değil. Bütün aile çil yavrusu gibi dağıldık lan. Ne ekiyor sen onu biçiyorsan. Sen pirinle laf mı çakaysın? Yaa, yeni öğrendim ben bu atasöz. <gülüyor> karajancı derlerine taksi lazımsa ben iki tane çağırdım. Ava taksiler geldi. de evi kapatıp <gülüyor> karajancı derci oldu. Uy, ucu ucuna yet herkese merhaba. <gülüyor> ee, bak ben benimkiymiş. Bak. Çok özür dilerim, çok afedersiniz sayın seyirciler. Özür dilerim arkadaşlar. Alo. Efendim. Heh. Oyundayım oğlum. Sahnedeyim. Garajı mı kapatıyorsun? E de yürüyerek mi gideceğim? Saçma olma kapatma ya. Bitiyor oyun bir şey kalmadı. <gülüyor> tamam geliyorum birazdan bitiyor. Kapatma. <gülüyor> tamam benim üstün önünde arabayı. Damperli kamyon mu var? Damperli kamyonun beyoğlu garajında ne işi var lan? Ailece beyonunu gezmeye mi gelmişler? <gülüyor> tamam kapatma be! Ne demek selam çıkma? Şehir tiyatrosu mu lan burası? <gülüyor> tamam tamam hadi kapat! De Garajı değil telefonu! Tamam hadi kapat! Çok, affedersin, çok affedersiniz çok özür dilerim. Afedersiniz arkadaşlar. Yo, yine öğrendi ben bu atasız. <gülüyor> Karagöç'e taksi taşı lazımsa benizi de nere çağırdım. taksiler cildim. Ben de evi kapatıp Karagöç'e gideceğim bu. Oy o çocuğa yetiştim herse merhaba. Ula biçük sen dünyanın 7. harikasısın. Ne bakumdan? O pirriydi harikaya benzememe bakıyordum sana. Çünkü soluklanayım da. Portis'te mecddi sen hava dersin. Kimse de para kalmadı da. Ne sesafsına kayef abi. Portis'te ne diyor? <gülüyor> Korç ödemeye geldim. Lopay buyu sana iki milyarlık bir çek. Ramessyanım, buyu size de bir buçuk milyarlık bir çek. Bu çeklerin karşında parlıyor. Üstadın lan bankaya çıtıp pozdur abi dostum. Oy ne kadar buldun parayı? İncil uzlas. Hangi incil uzlas? Piçiluz grup gelmiş, pesimlulun oraya mina toplamış başlarına tetirler hani. Aldım tutuldu çay bahçesine çay ısmarladım. Senin incilicepilmeyesin mi çay ya? E, çay ısmarlamak için incilicepilmeyeceği gerek yok <gülüyor> ki. Bir incilicepilen bulun diye. Dediler biz buranın ne esçeğimizi görmek istiyoruz. Dedik alıcı mısınız? <gülüyor> Hayır. Görmek istiyoruz. Ulan dedim buranın ne esçeği benim ev. Yıkıldı ilk yık olacak. <gülüyor> Kalktık cittik benim eve. Oturduk kuyruğun başına. Kuyruğunun yanında. Kola koyduğumuz taşa taktık. Bunlar davayı. Sen bu taşları nereden buldun? Ulan ben ne bulacağım Allah'ın o Ne Dediler ha bu taş sen satar mısın? Ulan dedim ha bu taşlar arka bahçede dolayın. Kalktuk çıktık arka bahçeye döldüler deli be. Dediler ha bu bahçı sen ala, ...biz bu taşlardan çıkartacağız. Çıkarttığımız taş, bizim olacak. Sağda yüz bin sterlon. O, Huuu! Huuu! Huuu! Ben anlamam. Dolar bile yorum. Yüz bin dolar dedin. <gülüyor> <Emayiler> tamam dediler. <gülüyor> Çok iş yok. dolardan daha değerli. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Yüz bin sterluğun, yüz bin dolardan fersan. Fersan fazla. Ha <gülüyor> <Asistum. gülüyor> Yüz bin dolar fena mi? Aaa oh, no no no! One hundred thousand dollars! <gülüyor> Uzun tak <tari>. mı? <gülüyor> Ay ne taşıymış bunlar? Ya pintumuz düzgün taşlardan <gülüyor> daha merdiven basamağında kullanıyoruz. Bahçe duvarı örmede kullanıyoruz. Soğuk açlar tarihi bir şey olabilir mi? Sanmay! Şimdi biz de en ayı olarak biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Eriyze'dir lan lan! Ya bildiğiniz taş lan! Sıçayım onu tarihine! <gülüyor> ben aldığım paraya bakarım da! Rabatçam, sen yolculuklar dilerim. Biz için duyuyorsunuz ki nalları tikmişim. Ha bu dünyadan bir Simeon pis çık geçti dersiniz. <gülüyor> ben de Asnoy Kovacil'e çık... ...herkese borcum var da! Karamazov kardeşler'e oraya çabla! Sen yolculuklar dilerim alasmalı! <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika sonra bizim helikopterin kalkmış olması lazım da. Ben de her şeye son bir göz atayım. <gülüyor> İçi şeye üzüle. First. Versi hasta hasta bırakıp gideceğiz. O da bizilir. Afesi sabahlayıp hastaneye götürmüşler mami. Really? Really? 50 Anya ne olacak? Ben içinizi hep pırpırınıza yakıştırmışımdır. Playsol. Bileyorum. Anya bakar mısın acaba? Şeytan cistir. <gülüyor> Senin nereye dediğim? Doktor civak oya cideyim. Ondan bir <gülüyor> şeyleri çekip çevireceğim. Uzak <gülüyor> değil mi doktorcunun orası? Uyucara uzak. Ama penim artık prayın annehircim var. Orada yaşayacağım A bu nasıl işler tuttum hep ev evi kapatıp cire sana mek ist biz artık buradan gider Thank you. В своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету. Улетели все, а в детские сны мои какая ошибка, каких облаках я по глупости витал.